Raziitu billahi rabba wa bil islam diina wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulow ve nebiyyen Muhterem kardeşlerim çok değerli misafirler bizler internet üzerinden dinleyen seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti bereketi Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun Allah subhanehu ve teala'ya. Ki bizleri hem Kur'an ayı olan, bereketini Kur'an'dan alan Ramazan-ı Şerif'te bizleri böyle mübarek bir gecede, böyle mübarek bir ortamda topladığı Sonsuz defalarca Allah subhanehu ve Taala'ya hamdolsun. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun kardeşlerim. Allah subhanehu ve Taala sizlere Ramazan'la birlikte hayırlar getirsin. Bizleri burada beraber cem eylediği gibi inşallah bayramda da bir hilafet sancağının altında toplanabilmeyi nasip ve müesser kılsın. Kardeşlerim çok değerli misafirler. Normalde Bakara suresinden devam ede gelen bir dersimiz vardı bildiğiniz üzere. Ama bugün hem Ramazan'a, Ramazan'ın mübarek bir gecesine, ilk gecesine dek geliyor olması münasebetiyle Ramazan ayını kapsayan ve Kur'an-ı Kerim'in işlevselliğini anlatan ayeti kerime inşallah bugün incelemeye, işlemeye çalışacağız biiznillahi teala. Bakara suresinin 185. ayeti kerimesi ki Allah subhanahu ve teala ayeti celile tayibesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. rahim u Ramazan el-lezi unzile fihil Kur'an hudel linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Allah subhanehu ve teala Ramazan ayını bu ayeti kerime ile birlikte tarif ediyor. Aslında Ramazan ayının Kadri'nin kıymetini nereden aldığını beyan ediyor ayeti kerime. Aslında şöyle mealini vereyim inşallah. Ramazan ayı insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu yanlıştan ayırt eden, açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bugün bu gece bunu idrak ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Ramazan'ı Şevval'den farklı kılan Zilka'deden, zilhicceden farklı kılan, ne bileyim Rabi'l-Avvel, Rabi'l-Thâni bundan farklı kılan nedir? Yani Ramazan ayını farklı kılan, Kadir gecesini farklı kılan, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi bünyesinde barındıran bu ayı kıymetli kılan nedir? İzaha muhtaç söz konusu olmayan bir ayeti kerime okudum az önce. Bu ayın kadrini kıymetini nereden aldığını Allah bize haber veriyor şahr Ramazan, Ramazan ayı, öyle bir ay ki el unzile fihil Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Nasıl bir Kur'an ki Furkan ismini taşıyor ayet-i kerimenin içerisinde. Bil ittifak, müfessirlere göre Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Ama Allah Kur'an'ı ve Furkan'ı aynı ayette yan yana kullanıyor. İlginçtir. Demek ki Ramazan ayı kıymetli mi? Evet. Kadir gecesi kıymetli mi? Bin aydan öyle değil mi? Laylatul İnna enzelnahu fî laylatil kadr ve mâ adrake mâ laylatul kadr Laylatul kadri khayrun min elfi şahr. Bu geceler ve bu aylar kadrini, kıymetini, değerini Kur'an'dan almaktadır kardeşlerim. Kur'an ayı Ramazan ayında da bize düşen en öncelikli vazifemiz Kur'an'ı anlamak olmalıdır. Ramazanı bereketli kılıyor. Kadir gecesini bereketli kılıyor. Bin aydan daha hayırlı kılıyor. Öyleyse bunları bereketli kılan, hayırlı kılan, önemli kılan Kur'an'ı tanımak bizim boynumuzun borcudur. Öyleyse bugünkü tefsir dersimize Kur'an'ın fonksiyonelliğinden başlayalım. Kur'an nasıl bir kitap? Şimdi ben bu Kur'an'ın nasıllığını bilmez isem bundan hayır beklemem muhaldir. Bunu bileceğim ki hidayet olacak bana. Bileceğim ki bana doğruyu yanlıştan ayırt etme kılavuzluğu yapacak. Ama bilmezsem Kur'an elimde dahi olsa Allah muhafaza doğru yoldan istikametten sapmış olurum. Öyleyse buyurun kardeşlerim hep birlikte... Kur'an ayında, rahmet ayında Kur'an'ı tanımaya çalışalım. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı bize tarif ederken ayeti celilesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletihi ye'ekvam. Allahu Ekber. En doğru yolu mu istiyorsun? Şaşmaz, sapmaz, istikametten ayrılmamış. Varılması gereken yere en doğru şekilde bir varış mı yapmak istiyorsun? Senin ölçün Kur'an olmalı. Bunu söyleyen Allah'tır. İnne <gülüyor> al-Kur'an. Hiç şüphe yok ki bu Kur'an, elimizde taşıdığımız, cebimizde taşıdığımız bu Kur'an, Yahdi <gülüyor> lillatihiya akwam, tabi olunan'a veya tabi olan kişiye ancak doğruyu gösterir. Hem de en doğruyu akvam Allah bize Kur'an'ı böyle tarif ediyor. Yine Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerim Kur'an'ı bize başka bir ayet-i kerimesinde şöyle tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunzilu minel Kur'ani ma huwa şifaaun ve mu'minin. Bugün biz Rahmete mashar olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz, değil mi kardeşlerim? Bugün bizler hastalık halimizden tekrar şifa bulmuş halimize bir geçiş yapmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Bugün Allah Subhanahu Wa Taala'nın bizi rahmetiyle kuşatmasını istemiyor muyuz? Allah'ı istiyoruz. Allah bize reçete yazmış. Allah bize şifa bulacağımız. Dert dertliyken derman bulacağımız, Rahmetsizken rahmetten yoksunken rahmetle kapsanacağımız bir reçete yazmış. "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا Başka reçete aramaya gerek yok. Rahmete mi bürünmek istiyorsun? Başka kapı çalma kardeşim. Allah Azza Ve Celle sana hem bu dünya hem de ahiret saadetini temin edecek reçeteyi yazmış. Ve nunzzilu minel biz bu reçeteyi Kur'an'dan size takdim ediyoruz. Bugün şifa mı bekliyoruz? Öyleyse Kur'an'a yöneleceğiz kardeşim. Yine hepinizin malumu olduğu bir konu olması sebebiyle belki Kur'an'ın fonksiyonelliği, özelliği konusu çok detaylandırmak istemiyorum ama bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Kur'an'ın ehemmiyetini anlatmak adına, istikamette kalabilmek adına, dâreyn saadetine mazhar olabilmek adına bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? تَرَقْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ ve تَمَسَّكْتُمْ bihima lan لَنْ تُدِلُّ بَعْدِ اَبَدًا Kitab Allah'a o Size iki şey bırakıyorum. O ikisine sıkı sıkıya sarıldığınız zaman müddetçe asla sizin için sapıklık söz konusu olamaz. Kitab Allah, o sünneti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Buradan neyi anlıyoruz kardeşlerim? Kur'an-ı Azimuşşan'ın fonksiyonelliğini ki bizler bugün, Rahmete mi duçar kalmak istiyoruz? Mazhar olmak istiyoruz? Bugün halimizin değişmesini mi istiyoruz? Böyle bir vaziyetten daha üstün bir vaziyete mi yükselmek istiyoruz? O zaman biz Kur'an'ı ölçü alacağız. Hayatımızı Kur'an'la ıslatacağız kardeşlerim. İnşallah bugün ve Ramazan boyunca sloganımız şu olsun. İnşallah. Dek geldikçe de ben sorgulayayım. Sizler de inşallah unutmadığınızdan hareketle bana cevap verin. Nedir o? Ramazan ayı bildiğiniz üzere Müslümanların en çok Kur'an'la haşır neşir olduğu aydır. Çok mukabeleler okunur. Herkes Kur'an'la yatar, Kur'an'la Kur kalkar özellikle Ramazan aylarında. Sloganımız şu olsun. Dilimizi nasıl Kur'an'la ıslatıyorsak, gelin inşallahü rahman hayatımızı da Kur'an'la ıslatalım. Bu olsun sloganımız. Şiarımız bu olsun. Dilimizi nasıl ki Kur'an ıslatıyorsa hayatımızın merkezinde de Kur'an olsun. Bu aynı sloganı, bu aynı şiarı biiznillahü teala bu olsun kardeşlerim. Kur'an'ı anlattım. Kur'an böyle bir Kur'an. Peki bir de bizim açımıza geçelim. Bu taraftan oturalım. Kur'an şöyle karşımızda dursun. Kur'an'ı Allah bize anlattı. Dedi ki Kur'an böyle böyle böyle bir kitap. Bu tarafa geçiyoruz. Kur'an karşımızda. Peki bugün İslam ümmetinin hali. Müslümanların Kur'an'a yaklaşımı nasıl? Biraz da bunu konuşalım. Kur'an anlattık. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Azimuşşan'ın nasıl bir kitap olduğunu bize haber veriyor. Ve vaat ediyor, şifa vaat ediyor, rahmet vaat ediyor, mağfiret vaat ediyor, kurtuluş vaat ediyor. Bunları vaat eden Allah'tır. Bir de bu tarafa geçiyoruz. Peki bizim Kur'an'la ilişkimiz nasıl? Kur'an'a teslimiyetimiz nasıl olmalı? Öyle değil mi? Bu Kur'an'la benim ilişkim ve bunun keyfiyeti nasıl olmalı? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi öncelikle bugünkü Müslümanların Kur'an anlayışından önce Kur'an'a teslimiyetin nasıl olması gerektiğini zihinlerde canlı tutacağına inandığım bir hadisi paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Kur'an her şeyden önce bugün bu bizim azığımız olsun olmaz mı kardeşlerim? Şu mübarek gecede çok şeylerden istifade edeceğiz inşallahı Rahman. Ama şu söyleyeceğim, bugün benim size verdiğim azık olsun Allah rızası için. O da nedir? Kur'an'a bizim yaklaşımımız nasıl olmalıdır hocam? İki nokta üst üste. El cevap, Kur'an bizim hayatımızın merkezinde olmalı. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Kur'an hayatımızın merkezinde olmalı. Bugün azığınız bu olsun. Kur'an'a kulak verelim. Hatırlayın, Kari'ler Kur'an okuduğu zaman, böyle camilerde aşırı şerif okuduğu zaman imamlar, Sadakallahu'l-Azim. Değil mi? Böyle bitiririz Kur'an'ı. Ne demektir kardeşlerim? Sadakallahu'l-Azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Cemaattan da genelde şunu duyarız. ne? ve saddakna. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Ne dedim az önce? Kur'an nasıl ki dilimizi ıslatıyorsa hayatımızı da ıslatsın. İşte bunu kastediyorum. Gelin doğru söyleyen ve söylemiş olan Allah sizin hayatınızı da ıslatsın. Hayatınızın ve hayatımızın merkezine otursun. Hayatımızı o yönetsin. Ona kulak verelim. Sadakallahu'l-azim. Allah doğru söyledi diyorsak. Gerçekten hayatımızda da Allah doğru söyleyen olsun. Hayatımızı o düzenlesin. Bunun manası budur. Belki Kur'an'a teslimiyet ve sadakallahu anlayabilmek için az önce dediğim gibi bir hadis anlatmak istiyorum. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadis kardeşlerim. Allah'ın Resulüne bir sahabe gelir. Der ki, Ya Rasulallah kardeşimin karnı ağrıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyler. asqihi aselen. Ona bal ver. Bal yesin. Ertesi gün aynı sahabe Resulallah aleyhissalatu vesselamın karşısına gelir der ki, Ya Rasulallah. Ağrısı işte ne bileyim şu kadarken daha da arttı. Ne yapayım? Allah'ın Resulü der ki ona bal ver. Ertesi gün olur. Üç kere tekrar eder bu olay. Ya Resulallah bal ver bal ver. Ama benim kardeşimin karnının karnısının ağrı üç misli oldu, dört misli oldu. Ağrıdan kıvranıyor kardeşim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız Burada şifayı tartışmıyoruz. Bal iyi gelir gelmez. Bunu tartışmıyoruz. Şüphesiz ki onda şifanın olduğunu Allah subhanehu ve teala ayetinde söylüyor. Ama konumuz o değil. Ben Kur'an'ın rehberliğine dikkat çekmek istiyorum. Kim gibi? Aynı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Allah'ın Resulü Kur'an'dan konuşuyor çünkü. Diyor ki sadakallahu ve kazaba batnu ahik. Vallahi diyor Allah doğru söyledi, senin kardeşin karını yalan söylüyor. Allahu Ekber. Dör ki askihi ya salan. ona diyor bal ver. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an böyle rehber olmalı. Sadakallahu'l-azim diyorsak, her muazim azimuşşanın ardından, hayatta da doğru söyleyen Allah olmalıdır. Hayatı yöneten Allah olmalıdır. Sadakallahu ve ahik. ne demek ya eğer ki Allah söylediyse doğru söylediğinin teslimiyeti anlayışı bundan öteye gitmez ne güzel bir örnek ya subhanallah Allah bize dert çıkartmayı nasip kılsın kardeşlerim şimdi Kur'an'la ilişkimiz dedik ya nasıl bir ilişkimiz var Kur'an'la ben şöyle bir cevabı Alacağımdan hiç şüphem yok. Hocam nasıl bir ilişkimiz olacak? Bakınız, Kur'an elimizde. Doğru. Her Müslümanın evinde minimum kütüphanesinde, rafında iki tane, iki adet Kur'an vardır. Muhtemelen birisi meallidir, birisi normal. Ama vardır. Müslümanların Kur'an'la ilişkisi budur işte. Fiili vakadır bu. Ama... İlginçtir. Allah şifa olacağını vaat ediyor. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz de bugün şifadan yoksunsak, rahmetten yoksunsak, bu ilişkiyi gelin de Allah rızası için sorgulayalım. Niçin böyle? İngiltere'nin İngiltere'nin bir dönem başbakanlığını yapmış. Gladstone bakın o bize anlatıyor o bize Kur'an'la ilişkimizin hangi boyutta olduğunu anlatıyor seneler önce Diyor ki Gladstone biz bu Kur'an'ı Müslümanların diyor elinden alamadığımız sürece Onların elinde Kur'an bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki manada hakim olamayız Şimdi sizlerden istirhamım kardeşlerim. Sizlere soruyorum. Allah rızası için. Kur'an'la ilişki dedik. Biz bunların elinden Kur'an'ı almadığımız sürece diyor. Kur'an şu anda bizim elimizde mi? Evet değil mi kardeşlerim? İkinci soru. Bugün kafirler bize hakim mi? Evet. Bu bir yaman çelişki değil mi? Yani onlar... Bizim elimizden Kur'an'ı almaktan neyi kastetmiş olabilirler? Evet. Kur'an'ı hayatımızın merkezinden çekip almayı kastetmişlerdir. Bunu böyle evet. anlamak gerekir. Çünkü bizim elimizde Kur'an var. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ Eğer bu bizleri istikamete götürmüyorsa, bugün biz bunlardan mağdur isek... Kur'an hayatımızda merkezlik etmiyor ise, inanın bu Kur'an bizim elimizden alınmış demektir. Gladstone bunu seneler önce bize açık ve net bir şekilde söylemiş. Hem de kendi ahbablarına söylemiş. Biz bu Kur'an'ı onların elinden alacağız. Hangi manada alacağız? Kur'an onların hayatında merkez olmaktan çıkacak. Bugün... Müslümanların Kur'an'la olan ilişkisi Ve Kur'an'la olan Ahvalini anlatan Bir şiir serdetmek istiyorum Belki hepinizin bildiği bir şiir Ama İnanın bugün Müslümanların Vaziyetini çok iyi tasvir ediyor Sizlerden ricam ben bu şiiri Sizlerle paylaşırken Kur'an'ın elimizde olduğunu Ve bu Fiili vakayı da göz ardı etmeyin Ki ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılsın. Bakın ne diyor şair. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helaldir işimiz, bir diğeri de haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne de tam Müslüman. Subhanallah. İnanın kardeşlerim. Eğer ki Kur'an-ı Azimuşşen... Hem elimizde hem dilimizi ıslatıyor hem de hayatımızı ıslatıyor olsaydı Vallahi elimizde kadeh yerine ne olurdu? Allah Subhanehu ve Teala'nın risaleti olurdu. Onu taşıyor olurduk. Öyle değil mi? Bir elde kadeh bir elde Kur'an. Bugün Müslümanların vakası ve fiili vakası budur. Müslümanların Kur'an'la ilişkisi budur. Peki kardeşlerim, bizler Kur'an'la olan ilişkimiz nasıl olmalı? Ne dedik? Azığımız olacaktı. Ne demiştim? Kur'an bizim hayatımızın merkezinde olacak. O yönetecek. Sadakallahu'l-azim, azim olan Allah eğer doğru söyledi diyorsak, hayatımızı da o yönetecek. Bir ayeti kerime paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinden anlatıyor bize. Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle nida ediyor Rabbine. Ve قال الرسول يا ربي inna qaumi takhuzhu hadha al Subhanallah. Sanki bugünü tasvir ediyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı mehcur etti. Ne demek? Kur'an'ı bir kenara attı. Aynı soruyu yöneltiyorum. Vallahi biz bugün Kur'an'ı bu manada hiçbir kenara atmadık. Ama biz Kur'an'ı hayatımızda merkez olması adına... Bu manada Kur'an'ı mehcûr ettik mi? Evet. Evet inanın kardeşlerim biz Kur'an'ı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbine istiâne ettiği gibi, seslendiği gibi, yakardığı gibi inne kavmî yani kavmim bu Kur'an'ı mehcûr etti diyor. Vallahi fiili vakası budur. Kur'an nasıl bugün mehcûr edilir? Ben söyleyeyim. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın haramı olan zina helal kılınıyorsa vallahi Kur'an mehcuradır. Eğer Allah Subhanahu ve Taala'nın kat'i sureti kıl, haram kıldığı faiz bugün helal telakki ediliyorsa, bugün hayatımızda resmi olarak hayatımızın bir parçası olduysa vallahi Kur'an mehcuradır. bugün satılan içki fıçılarının haddi hesabı yoksa vallahi bu Kur'an'ın mehcura olduğunun delaletidir. İşte bugün bizim Kur'an'la ilişkimiz bu maalesef kardeşlerim. Peki Kur'an niçin gönderildi? Kur'an az önce ifade ettiğim gibi hayatımızın tam merkezine otursun ve hayatımızı yönetsin diye gönderdi Allah Kur'an'ı. İnna anzalna ileykel kitabe bil hakki li tahkum beyne'n nasi bima Allah. Ey resulüm sana gösterdiğimiz gibi insanlar arasında Kur'an'ı tatbik edesin diye gönderdik. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı sadece kendisiyle tilavet edilsin diye göndermedi. Şüphesiz ki Kur'an'ın tilavetinde hayır var. Birazdan da inşallah rahman tilavet edeceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil midir buyuran? Hayrukum <gülüyor> men Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Ale aynina Başımızla beraber. Ama Kur'an sadece bunun için gönderilmedi. Bugün bunu anlatmaktaki maksadımız bu. Derdimiz bu. Bunu dert edindik kendimize. İstiyoruz ki hayatımızı süsleyen Kur'an olsun, Kur'an. Hayatımızda tatbik edilen tek kitap Kur'an olsun istiyoruz. Hayatımıza hakim olan tek kitap Kur'an olsun istiyoruz. Hayatımızı yöneten Kur'an olsun istiyoruz ayette buyurulduğu gibi. Derdimiz bu kardeşlerim. Onun için Kur'anla ilişkimiz böyle olmalı. Kur'anla ilişkimizin eğer ki hayatımızın merkezine Kur'an'ı oturtursak bizi nasıl bir müjdeyinin beklediğini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurur kardeşlerim. Ona geçmezden önce hepinize soru yönetmek istiyorum. Ve inşallah bir cevap bekliyorum. Ali İmran Suresi ve Bakara Suresi. Hepimizin bildiği suralar. Kur'an'ın başlarında yer alır. Bizler için ahirette müdafaa yarışına girsin ister miyiz? Evet değil mi? Yani anlatamadım herhalde. Bakara'nın ve Ali İmran Suresi'nin yavmul kıyamede Ahiret gününde Bizim için Huzuri ilahiye durduğumuz zaman Onu ben müdafaa edeceğim Onu ben müdafaa edeceğim Böyle bir yarışın içerisine Girmesini ister miyiz? İsteriz Kim istemez ki? Ali İmran suresi Bakara suresi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin En çok koştuğu okuduğu sureler Senin için kardeşim Senin için ahirette Müdafaa yarışına girecek. Allahu akbar. Ama bir şartı var. O şartı bize Allah'ın Resulü öğretiyor. Kıyamet gününde diyor, Kur'an getirilir. ortaya. yere. Müslüm rivayet etmiştir hadisi. Sahih bir hadis. Kur'an getirilir ortaya. yere. Kur'an'ın yanına da, Kur'an'ı lütfen arkadaşlar not etmek isteyenler için altını ısrarla çiziyorum. Allah'ın Resulü'nün hadisi şöyledir. Bir tarafta Kur'an, diğer tarafta hissediyor. Kur'an'ı hayat nizamı olarak merkezine alan kimseler getirilir. Subhanallah. Diyor ki ondan sonra Kur'an'ın önüne diyor bakarayla Ali İmran geçer. Öne doğru atılırlar. Ve inanın Kur'an'ı hayat nizamı olarak hayatının merkezine adamış kimseleri müdafaa için vallahi yarışırlar diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi şu mübarek gecelerin yüzü suyur bize de Ali İmran'ı ve Bakara'yı müdafaa için yarıştığı öyle bir ortam nasip eyle ya Rabbi. Düşünebiliyor musunuz? Bakara ve Ali İmran müdafaa yarışına giriyor. Kim için? Şart. Bir ve tek. Kur'an'ı hayat nizamı olarak hayatının merkezine oturtan kimse için. Bunu söyleyen Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak kardeşlerim. Dedim ya dersimin başında. Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Kur'an'la ilişkimiz nasıl olmalı? Bence Kur'an'la ilişkimiz, onu da bize kim öğretsin bugün? Bu gece bize Kur'an'la ilişkimizin nasıl olması gerektiğini, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh öğretsin. Abdullah İbni Mes'ud, Radiyallahu an Fakih. Öyle değil mi kardeşlerim? Fakih. Mufessir, Mufessirlerin azamlarından. Ayşe validemizin fıkıh için müracaat ettiği sahabe. Hatta Abdullah bana Kur'an okuda bir de senden dinleyeyim dedi sahabe. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden Kur'an dinlemeyi sevdiği sahabe, Abdullah İbni Mes'ud, dilini Kur'an'la ıslatmış. İşte bize öğretiyor, bakıyoruz Abdullah İbni Mes'ud'a, vallahi kardeşlerim sadece dilini Kur'an'la ıslatmamış, hayatını da Kur'an'la ıslatmış. İlk başta okuduğum ayet-i kerimede Allah ne diyordu? Şehrü Ramazan'ı ki Kur'an. nasi ve Kur'an'dan beslenen bir kimse güçlü bir dava adamıdır. Hiç şüpheniz olmasın. Niye biliyor musunuz? Batıla karşı hakkı haykırma gücünü Kur'an'dan alıyor da ondan aynı Abdullah İbn Mes'ud gibi çünkü hayatının merkezine Kur'an'ı oturtmuş Sadece diline değil Zalime karşı Hak sözü söylemenin Güç aldığımız kaynak Bizler için Kur'an'dır Kur'an öyle bir kitap Hakkı batıldan ayırt eder Onunla konuştun mu hakkı konuşursun Batıl zail olur onunla ve kul caa'al ve İşte o batıl ancak Kur'anla zail olur. İnanın bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi söyleyeyim mi? Zalime karşı hak sözü söylerken alacağımız cesarettir. Vallahi bu cesaretin kaynağı Kur'an'dır. Ötesi değil, filan değil, fulan değil. Cesaretimizin kaynağı Kur'an'dır. Bize bunu Abdullah İbni Mesud öğretir. İnanın bugün burada bir baskül olsa tartılsak birçoğumuzun kilosu 70'i geçmez ortalama. Cılızızdır yani. Ama inanın Abdullah İbni Mesud'u biz bugün yürekliliğini konuşuyorsak, azametini konuşuyorsak, başka bir ifadeyle adamlığını racüllüğünü konuşuyorsak vallahi cüssesinden değil vallahi değil o dava adamı olmayı yıldız gibi parlamayı güç aldığı Kur'an'dan öğrendi cılızdır ha cüssesi zayıftır Abdullah İbni Mesud'u biraz tanıyalım ve bununla birlikte inşallah tefsiri bitireceğiz zaten ne kadar cılız belki birçoğunuzun bildiğidir ama tekrar edelim inşallah. Bir rüzgarın hafifliğinden düşecek kadar cılız. Nasıl olur diyeceksiniz. Ben kendim bunu canlı bir yerde görmesem tahayyülü ve tasavvuru biraz zor. Ama ben işte birkaç kilo ağırlığında affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ama bir rüzgardan köpeğin uçtuğunu gördüm. Var öyle rüzgar çıkıyor arada yani böyle kısa hacimli böyle hemen. Esiyor ama çok şiddetli esiyor. Üç tane sahabe Allah'ın Resulü önde yürüyorlar. Ve böyle bir rüzgar çıkıyor kardeşlerim. Şimdi sizlere anlatmaya çalıştığım ne biliyor musunuz? Maksadım siyeri anlatıp böyle ne bileyim uzatmak değil. Ama cüssesiz olan cılız birisini bakın. Kur'an nasıl kıymetli kılıyor. Kıymetli olmak istiyoruz ya. Kur'an'dan beslenmeliyiz. Kur'an'dan. Onun için anlatıyorum. Üç tane sahabe yürürken böyle bir rüzgar çıkar. Abdullah İbni Mesud böyle sendeler ve düşer. Birçoğunuzun şu anda tebessüm ettiği gibi bak ben de tebessüm ediyorum. Sahabeler biraz daha sesli tebessüm etmişler. Bir rüzgardan düşülür mü ya der gibi böyle. Sendelemiş Abdullah İbni Mesud yere. Kalk rüzgar, rüzgardan düşülür mü ya. Çünkü diğerleri Kalıplı olduğu için rüzgar onlara bir zarar vermemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle biraz kikir dediğini, biraz gülümsediğini duyunca döner ve Allah'ın Resulü gadaplanır. Siz der, sahabelere, gülen sahabelere seslenerekten siz bir rüzgarın esintisinden ve cüssesinin hafifliğinden yere düşen sahabeye mi gülüyorsunuz? Allah'a kasana derim ki, rüzgarın hafifliğinden düşen bu sahabenin, bu kardeşinizin imanını tarsanız vallahi Uhud dağından ağır basar. Allah. Allahu akbar. Cılız mı? Cılız. Ama bir gün Allah'ın Resulü oturuyor. Sahabelerine diyor ki, Allah benden bugün yeni bir şey istedi. Ne istedi ya Resulallah? Dedi ki, Allah bugün... Kur'an'ı, hakkı ve hakikati haykırmayı istedi. Açıkça, müşriklerin gözünün önünde, onların duyacağı şekilde, Abdullah İbni Mesud parmak kaldırıyor. Diyor ki ben talibim ya Resulallah bu işe. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki, az önce anlattım ya, bakın aynen şöyle rivayet, parmağını elini tutuyor diyor ki, sen değil ya Abdullah, sana diyorlar bir vurduğunu bir daha kalkamazsın. Sen değil. Biraz şöyle, biraz dayanıklı birisi gitsin yani. Allah'ın Resulü diyor ki bir daha soruyor. Kim gitmek ister? Abdullah İbni Mesud ikinci defada bu işe talip olur. Allah bize bizi de aynı bu şekilde bu işlere talip olanlardan eylesin. Hakkı kırmak marifettir dedik geçen hafta değil mi? Erdemliliktir dedik. Bir de üçüncüsü cesarettir dedik. Allah razı olsun. Gider Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kurulur Kabe'ye, oturur, cılız, bir rüzgarın hafifliğinden düşen sahabenin azametine bakın azametine. Çünkü o dilini de Kur'an'la ıslatmış, hayatını da Kur'an'la ıslatmış. Başlar okumaya hangi sureyi?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 El şemsu ve kameru bi Sahabe diyor ki sonrasını hatırlamıyorum. Niye? Müşrikler onu tabir yerinde ise kırmadık yerlerini koymamışlar. Diyor ki vallahi sonrasını hatırlamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? El rahmenu alleme el kur'an. Onların akidesine vurmaktır. Dilini Kur'an'la ıslattığı gibi hak ile batılı ayırt etmek adına da Kur'an'la ıslatmış dilini. Onlar putlara taparken kalkmış bizim Cızız Abdullah İbn Mesud radiyallahu <gülüyor> anh Errahman öğretti Kur'an, Akidelerine vuruyor onların. Subhanallah. Bu sahabe gücünü nereden alıyor olsa gerek kardeşlerim. Vallahi Kur'an'dan başka bir yerde değil. Gözünü açar Abdullah. Bayılmıştır ya. Almışlardır ona ya ve başında kim olsa iyi Ömer radıyallahu an. Diyor ki ben sana demedim mi? Böyle olacağı belliydi yani bu işin. Ama Kur'an'ın kendisine ikram etmiş olduğu sebata bakın. Kur'an'ın Abdullah İbni Mes'ud'a vermiş olduğu imana bakın. Uhud dağından güçlüydü ya toparlanıyor ve Omer'e diyor ki vallahi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden aynı vazifeyi istersin vallahi tereddüt etmeden giderim. Çünkü ben o Kur'an'ı, hakkı, hakikati nida ederken onların diyor hacmi sivrisine kadardı. Allahu var. Niye? Bu sahabe gücünü nereden alıyordu onları sivrisine kadar görüyor. Kur'an'dan. Kardeşler bizler bu davanın öncüleri, hakkın mudadileri, eğer ki söylediklerimizin zalime korku salmasını istiyorsak Kur'an'ı hay haykırmak lazım. Dilimizi Kur'an'la ıslatmak lazım. Hayatımızın merkezine Kur'an'ı oturtmak lazım. Allah bizlere de böyle iman, böyle sabahlık ikram etsin kardeşlerim. Hakkı batıldan ayırt etmek böyle bir şey olsa gerek. Çünkü Kur'an hayatın merkezine oturdu muydı ya? Hakkı batılı ayırt etmiyor mu? Çünkü Kur'an'ın kendisi değil midir Furkan? Onun için bizler de inşallah hakkın münadileri olmak istiyorsak, bugün buna ihtiyacımız var. Zalimlere sesimizi duyurmak istiyorsak, Kur'an'la beslenelim. Gücümüzü kaynağımızı Kur'an'dan alalım inşallah. Bugünkü azığımız bu olsun kerim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala öncelikle bana söylediklerimle sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Amin. Allah bizlere Ramazan ayını hayırlı eylesin. Amin. Bereketli eylesin inşallah. Amin. Tez zamanda Subhanahu ve Teala münadinin Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber nidalarıyla